İnsanlara sünnetin önemini anlatan hocaların yaşantıları sünnete pek benzemiyor. Halkın önünde olup onlara hitap edenlerin bildikleriyle amel etmeyip yaşamadıklarını insanlara yaşayın diye telkinde bulunması İslam'ın hangi ahlakıyla bağdaşır? Tabi ki bağdaşmaz. İslamiyet önce okumak, sonra yaşamak, sonra anlatmaktır, davet etmektir. Fakat şöyle bir e, hal var İslam'da. Biz hep eller iyi, biz yaman diyenlerden olacağız. أَلَمْتَرَ اِلَا لَّذ۪ينَ يُزَكُونَ اَنْفُسَهُمْ Görmedim onları ki kendinden tezkiye ediyorlar. Biz çok iyi demeyeceğiz. Başkalarını kusur aramayacağız. Kusur varsa bendedir diyeceğim ben ben yapamadım, ben edemedim diyeceğim bahane cümleleri kurmayacağım ya o hoca şöyle yaptı bu böyle yaptı bak onlar bize örnek olmadılar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi Peygamber sallallahu Aleyhi ve sellem var ulema İslam var onlar önümüzde en güzel örnekler kardeşlerim bu dönemde bu çağda da mutlaka sünnet seni ittiba eden alimler bulacaklar, sözde sünnete ittiba edenler, harekette sünnete ittiba edenler, bu cemiyeti yeniden kurma noktasında sünnet seneye ittiba edenler. Yani sünnet seneye ittiba deyince sadece bunu elbette şekli var ama şekle mahkum etmemeli. Sünnet demek yeni bir dünya kurmak demek. Elbette o noktada her dönemde Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba eden çok sayıda alimler, mürebbiler, mütefekkirler vardır, olacaktır. Kardeşlerim olanlara baksın.